olursanız O'nun Mevlası, Yardımcısı, Allah, Cebrail ve Müminlerin salih olanlarıdır, bunların arkasında melekler de O'nun destekçisidirler, Tahrim, 66.sur 1-4 ayetleri nazil oldu, bu ayetlerdeki, gizli söz, ben meafir yemedim, sadece bal şerbeti içtim, cümlesidir.